Onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke belirgin bir ana yol üzerindeydiler.